Gizli nikah meselesine gelelim hocam. Efendim gizli nikah caiz değildir. Yani nikahın aleni olması lazım. Nikahta iki şahidin bulundurulması... Ee, o gizliliği ortadan kaldırmak içindir. Hı hı. Zaten Maliki mezhebinde de e, şahit bulundurma şartı yok. Nikahın ilanı şartı vardır. Yani bugün medeni kanunda hem ilan var hem nikahta nikah şahit şartı var. Bir de e, Şafi ve Hanbeli mezhebinde e, nikahın iki şahidinin yanında kıyılmasının yanında velinin de izin şartı var. Yani kızın annesi babasının e, efendim e, bu, bu işe rızasının olması lazım. La nikâh, yani iki tarafında tabii. La nikâha illa bi veliyil izni. Yani nikah ancak velinin izniyle e, kıyılır, geçerli olur diyor hadis-i şerifte. Bu nasıl satmışlar. Hanefiler ergenlik çağına gelmiş kadın veya erkeğin Yine iki şahidin şehadetiyle anne babasının rızası olmasa bile kıyılan nikah geçerlidir diyorlar. Ama gizli nikah denilen şey nedir? Hani biz dinleyenler ya bu gizli nikah nasıl yapıyor diyebilirler. Şöyle düşünelim, biz Ankara'dayız. Diyelim ki Ankara Üniversitesi'nde işletme fakültesi diyelim. İşte iki genç gönülleri birbirine kaydı elektri, elektrik aldılar günümüzün deyimiyle. Efendim ikisi de dindar insan. Bunlar e, işi biraz ileri götürdüler. Evlenmek istiyorlar. Anne babalarının haberi yok. Onlara da haber etmek istemiyorlar. Diyelim ki bir ev tutuyor veya işte oğlunun evine iki tane talebe arkadaşlarını getiriyorlar. E i̇şte e, onlara onların huzurunda güya yani nikah kıyıyorlar. Yani e, karşılıklı irade beyanı var. İcap kabul dediğimiz bir taraf evliliği teklif ediyor öbür tarafta kabul ediyor. Bu var. İki şahit de var. İki şahit de var. Ee, yani nikahsının aslında mehir zikir de şart değil. Birbirlerinin sözlerini de anlıyorlar. Ve aynı mecliste yani Hanefi mezhebine göre şekil şartları yerine geliyor. Ama kimin haberi var? Sadece iki kişinin haberi var. Mesela diyelim ki o apartmandakilerin haberi yok, okuldakilerin haberleri yok. İşte oğlanın ailesinin haberi yok, mahallenin haberi yok, köyün haberi yok. Eşlin kızının ailesinin haberi yok. E ki bu ne ne bu? Ondan sonra da mağdur olan kızlarımız oluyor. Ondan sonra kapının önüne koyuyorlar, değil mi? Evet, maalesef. Onun için kızlarımız akıllarını başlarına alsınlar, duygularına sahip çıksınlar, duygularına yenik düşmesinler. Yani anne babaların rızası olmadan çocukların evlenmesi de hoş bir şey değil. Yani sizin bir kızınız olsa, sizden habersiz evlense ne yaparsınız? Rızası olması ayrı, bir de haberi olmaması o e, tabii da çok daha iyi tabi canım yani şimdi bir çocuğu yetiştirmek, büyütmek bir annelik, babalık mürüvveti görecek. Aha kaçtı gitti veya senin haberin olmadan evlendi. Ondan sonra da başına bir iş gelince hı hı. sıkıntıya düşüyor. Yani dinin iki şahitle nikah kılmasını, perimerimizin velinin iznini şart koşması... Her ne kadar hanefilerde e, bu hadisi esas almayıp velinin izni olmasa da aleni olarak İkişadın huzurunda kılan nikahı caiz görseler de böyle gizli kapaklı, perde arkasında, kapalı mekanlarda, efendim hiç kimsenin bulunmadığı yerlerde böyle gizlice kılan nikahlar e, nikah sayılmaz. Tamam mı? Peygamberimiz e, def çalarak e, nikahı ilan edin diyor. Mesela nikah camilerde kıyın. Herkesin haber olsun Hı -hı. diyor. Evet. Yani evet. buradaki asıl amaç ilan evet. etmek, duyurmak. Evet. Aleni olmaktır. Evet, aleni. Evet. Herkes duyacak. <gülüyor>